Nuh Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hakikat biz Nuh'u kavmine gönderdik. Kendilerine elem verici bir azap gelmezden evvel kavmini onunla korkut diye. Dedi ki, ey kavmim! Muhakkak ki ben sizi başınıza gelecek azaptan apaçık korkutan bir peygamberim. Allah'a kulluk edin, ondan korkun. ''Bana da itaat edin.'' diye gönderildim. Ta ki Allah sizin günahlarınızdan bir kısmını yargıgasın. Sizi azapsız olarak mukadder bir müddete kadar geciktirsin. Şüphe yok ki Allah'ın tayin ettiği müddet gelince geri bırakılmaz. Eğer bilseydiniz dedi ey Rabbim ben kavmimi hakikaten gece gündüz davet ettim. Fakat benim davetim imandan kaçmalarından başka bir şeyi arttırmadı. Hakikat ben senin kendilerini yarlıgaman için onları ne zaman davet ettiysem parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, ayak dilediler, büyüklük tasladılar da tasladılar. Sonra ben onları hakikaten en yüksek sesimle çağırdım. Sonra da onları hem ilan ederek davet ettim hem kendilerine gizli gizli söyledim. Artık dedim Rabbinizden mahfiret dileyin çünkü o çok yarlığa O sayede o üstünüze bol yağmur salı verir. Sizin mallarınızı, oğullarınızı da çoğaltır. Size bağlar, bostanlar verir. Size ırmaklar akatır. Ne oluyor size ki Allah'ın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 Kendilerinin usuranından başkasını arttırmayan kimselere uydular. Bunlar da büyük büyük dileler, dolaplar, melanetler yaptılar. Halk tabakasına sakın tattıklarınızı bırakmayın. Hele vetten Suva'dan, Yahus'tan, Yağuk'tan ve Nesir'den zinhar vazgeçmeyin dediler. Hakikaten onlar birçoklarını baştan çıkardılar. ''Sen ey Rabbim, o salimlerin şaşkınlığından başka şeylerini arttırma!'' Bunlar günahlarından dolayı suda boğuldular. Ardından da büyük bir ateşe atıldılar. O vakit kendileri için Allah'tan başka yardımcılar da bulmadılar. Nuh şöyle demişti, ''Ey Rabbim, yeryüzünde kafirlerden yurt tutan hiçbir kimse bırakma!''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 arttırma.